We dance, we dance, we dance, dance, Tv'ste gel diyerek modern sabahlara başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Fareoğlu çok teşekkür edeceğiz. Videomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk günaydın. Hoş bulduk günaydın. Macera dolu bir Salı sabahı, espirler, şakalar ve güreş taktikleri buyursunlar efendim. Günaydın. 8:34 bugün otide bahar şenliklerinin başlangıç tarihi. Aa, bugün müdür? Evet. Arabaları aramalarını anlamadın mı? Yo ben sabah o kadar erken geldim ki uzun zamandan beri ilk defa. Aranmadan mı geçtin? Ben kapıyı çaldım. Birisi bana bakmayacak <gülüyor> mı diyor. <gülüyor> o derece yani. <gülüyor> Vallahi öyle öyle. Yani zaten çok böyle şey aramada genel hani satış olmasın diye. Yani satış dediğim genel Son böyle. Son dakikada satıyorlar insanlar. <gülüyor> yok yok. Alkol satışı olmasın falan diye öyle toplu şey. Kendine kadara galiba bir şey demiyorlar. <gülüyor> Bunlar benim kendime ha, ha, kadar. Ha, ha, şey kasa kasa getirip. Ha. Hocam bir, bir şey yapmışsınız falan bunları mı? Ha, şey. aynı, yani, ya da şey gibi. Ben bunu ben zaten kendim için aldım getirdim. Adam 100 kilo... ...şeyle yakalanıyor... ...uyuşturucuyla kalıp ...ben kendim için bunları şey yapıyordum diğer adamlar var ya... ...öyle pozisyonda kalmamak için şöyle... ...genel bir bakarak oluyorlar... ...güzel bir bahar şenliği başlıyor herhalde... İyi, ee, ...ve de enteresan kaç yıldır ben otudayım... ...ilk defa yağmursuz bir bahar şenliği olacak... ...insanlar ettim, ne yapacağını şaşırır. ...ilk defa zaten başlangıcında yağmursuz ama... E, akabinde abinde yağmur... ...geliyor mu yağmur... Geliyor, yani. ...şey geliyor. diyeceğim Sibelcanın konseri olacağı doğru mu... ...yoksa... ...Sasan.avi.biz mi... <gülüyor> Ee, şöyle Muazzez Abacı da var biliyorsun Sibelcan ee... Sibel Can ve Harun Kolçağı duydum ben Ve de e, birkaç farklı güvendiğim kaynaklardan duydum yani Güvendiğim yani... kaynaklara kar yağdı diyebilirsin o zaman Ama güvendiğim kaynak başka konularda güvenirim Yani bu haber konularını değil Başka konularda güvendiğim kaynaklar <gülüyor> Valla ben de bilmiyorum ya bana da 5 kere soruldu bu da Vallahi, Sibelcan hadisesi bu. Sibelcan hadisesi. Sanki ben böyle... ben Sanki ben Ottu'nun muhtarı mısın Fahir ya? Yemin ediyorum hakikaten. Dün de ben mı? sana Ciguli konseri var mı Ottu'da diye sordum hatırlıyorsam. Dün değil de Pazar, Pazar günü. Pazar günü. Siz Ottu Bahar Şenli'nin bir cumartesi gecesi programıyla mı şey yapıyorsunuz? Yok bir başka geceyle. Bir başka geceyle. Bir cumartesi gecesi Ege Kayacan'ın zayıf hafızası. <gülüyor> bir başka geceyle. Bir de Ottu Bahar Şenli'nin Çetin Çeki sunacak diyorlar. <gülüyor> Ama tabii o maalesef. Maalesef. maalesef Keşke olsaydı da sunsaydı. Ama yani Sibelcan konu ...konusunda hakikaten ne diyeceksin... Faal. Sibel... ...en azından bir yüzde ver saçma da olsa... ...yüzde gırk... <gülüyor> ...yani sahne alma... ...sahne alma olasılığı yüzde, yüzde gır diyorum yani... ...vallahi Ama... benim gördüğüm kadarıyla... ...8'inde Çarşamba Kardeş Türküler ...perşembe gününde kurban konseri var... ...nereden bakıyorsun... Nokta ...Facebook sayfasından... ...Facebook sayfasından başka Sibel Can'a ait bir şey var mı... ...yoksa sürpriz sanatçılar mı yazıyor... Ve daha sürpriz Süpriz sanatçılar ve çekilişler yazıyor. ya işte tamam öyle yazıyorsa sürpriz sanatçılardı Sibelcan olma ihtimali var Çünkü büyük sürpriz olacak olursa canım olursa da çok da enteresan mı olur bakayım biraz enteresan olur Evet <gülüyor> <gülüyor> şöyle sebacıdan çıkıp ben de ben de solcuyum demesini dört gözle bekliyorum çünkü zamanında biliyorsunuz Haluk Levent konserinde bu tradiseler yaşanmıştı. Haluk Levent bu açıklamayı yapmak zorunda kalmıştı. <gülüyor> ee, üzerine... Haluk Levent kendini Seçsenet mafyasıyla mı bitirdi? Yani vallahi ben... bence o açıklamasıyla yani Oddi'de konser sahnede yaptığı konser sırasında arkadaşlar atmayın ben de solcuyum açıklamasıyla bitirdi bence. Ama sonra çeksenet tabi yasal olarak bir şekilde bitirmesi lazımdı. Ondan çeksenet de. mafyası. Bu onu... açıklamadan sonra çeksenet mafyası buna bulaşın mı dedim. Görünür de. oldu yani. Ben çünkü şeyi o hatırlıyorum. O mafyası değil de yani karşılıksız çek falan filan hadiseleri vardı ya. Yani bir karşı. Yani mafya bir olay oldu. Ama sonra ben şeyi hatırlıyorum. Nerede böyle bir ikinci sınıf şey yakalansa, çete yakalansa bir şekilde Haluk Levent'in borçları içinde devreye girmiş oluyorlar. Yani Haluk Levent siz. Şey yoktu bir ara. Bu arada bizim Haluk Levent'le buluşmamızı hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii canım hatırlıyoruz. Borç istemişten. Birer 50 lira atar mısınız mı demişti? Ne demişti? Öyle bir şeyler olmuştu ya. Tam hatırlamıyorum ben Oktay. Biraz hatırlatsana. Valla ben de bir en son şey hatırlıyorum ya. O konuşmadan hiç ne bir şey aklımda. 10-11 sene, konuşma... sene önceden bahsediyorsun değil 10 mi? 10 seneden fazla oldu herhalde de. Böyle buz mavisi kotuyla böyle... Bacaklarını açarak rahat bir şekilde oturduğunu ben hatırlıyorum. Rahat, rahat oturmuştu arabayla kişi, gelmişti çünkü rahat rahat. İki <gülüyor> kişilik <gülüyor> koltukta tek kişi oturduğunu hatırlıyorum ben. Doğru, vallahi doğru. Şimdi gözümün önünde canlandı. Hatırlıyorsun Hatırlıyorsunuz? Sıkı tight kotu vardı üstünde. Sıkı tight. Bedeni tamamen sıkı oturmuş. Tait. Sıkı tight kot. O zamanlar genç olduğumuz için neler etkilemiş bizi bak sair. Bugün olsa dönüp bakmam. Hiç. Valla. Ne kadar sıkı tight kot giyiyorsun? Sıkı tight kot. Benim de sıkı tight kot giyen arkadaşlarım var. Deseydi halihazırda. <gülüyor> yani. Şu anda hala. Haluk Levante konuşuyor Leventi olurduk, dinliyor olurduk. Ee, bakalım o zaman Sibelcan var mı diyorsunuz, yok mu diyorsunuz? Son... Sürpriz Dur. diyorum bey Oktay sürpriz. Varsa neşeli bir konser olur, yoksa başka bir konserle neşemiz oluruz. Yani olursa Sibelcan da olur. Ne olacak? Neşelencek adam Sibelcan'da da neşelenir yani. Erkekmiş. Erkekmişti. İyi tamam o zaman. Vallahi rahatladım. erkekmiş. Düşes Katri'nin e, kraliyet ailesine erkek varis vereceği iddia edilmiş. O da, verecek e... ne ya bir, bir alacak verecek meselesindeki bir şey gibi geliyor Verecek ne Kız mı şey yapıyor buna yani Veriyor türlü... ve gidiyor veriyorum. Efendim kraliyet ailesine bir erkek veliaht, Veriyorum ve gidiyorum Ondan Helen... sonra Buckingham'ın böyle etrafında toplanıyor herkes Kraliçe Hey honey, <gülüyor> ya, ya. Matuna, mak... <gülüyor> Hakuna şey mata da. <gülüyor> Şeyde yine Kabak şeyin Harry'nin başına patladı ya <gülüyor> Küçüğü yani mü? biliyorsunuz sır gibi saklanıyordu cinsiyeti. Evet. Ee, Şimdi heri ve William'ın heri evli olan ve büyük olan. Hayır William William, William evli olan. William mı evli? Evet. Tamam. William e, Prince William'la Cambridge Düşesi Catherine Catherine olan. Evli ve bebekleri olacak çok yakın zamanda. William da genç ve şey. William da. Aman araya birisi girince unutuyor. Adam. Serbest takılan şey. Heri serbest gezen prensler. Freelance prens diye geçer. <gülüyor> Her ay gidip imza atıyormuş. <gülüyor> Heri takılıyor işte arkadaşlarıyla ama çok Aman seviyor yani, yani. yengesini de çok, çok seviyor yengesini de sever Muniz yani bu çocuk demiş aynı zamanda benim de çocuğum gibi bir şey olacak diye bir lafı olduğunu ben biliyorum saçma bir laf olduğuna kabul ettim ve yüzüne de <gülüyor> Çocukluğuna söylüyorum. Çocukluğuna var veriyoruz. Ya ne olur? Yine Harry'e patladı çünkü şey diye yani İngiliz gazeteleri e, biliyorsunuz İngiliz gazeteleri yamandır. Doğru. E, Yaman olur İngiliz'in tabloid gazetesi diye çok güzel bir atasözleri var. Daha donları. güzel söyledin. Bebek cinsiyeti konusunda da hemen anlarlar. E, Harry'nin bir arkadaşına söylerken duyduğu, duyulduğu ama ona edilerek... ne gerek var ya gitsinler baksınlar Çin takvimine Kate'in yaşı belli hamile kaldığı zaman belli zaten abi, hepsi kraliyet kayıtlarında var kraliyet kayıtları zaten biliyorsun şeffaf açık halka açık Çin tak mı diyorsun yani Çin taktan baksın Çin taktan kesin çıkar abi ama şeyi de duymuş olabilirler. Ben Katrin'in de saray bahçesinde o olan hani o olan sözüne de kanıram o diye kötü söyledi. İşte bana türk dedi diye türkü söylüyorum. Yabancı bir türkü dedi. İddiaları <gülüyor> dolaşmıştı doğru. Hangi dilde bu falan filan diye e, o türkü bu türküdür. <gülüyor> orada en ne önemli. diyor oğlan? Oğlan balilem, oğlan. balilemle haninem arasında hiçbir fark yok. Benim sözüne saçma de kaniram. Oğlan en enişte bana. Şey olabilir mi ya? Ne? Oğlan sanirem Oğlan. Sözüne de kanirem evet, Hayır, Olabilir. Ya, olur mu? Hayır yani. Orada oğlan, oğlan tamimle bulunuyor. Sözüne de kanıyorum. Enişte Ol... bana orada piş dediğinde elinde Çin takvimi var çünkü eniştenin. <gülüyor> Yavrum, yani basmıyor muydu yor? Evet. Susuzuyor. <gülüyor> Ha, teşekkür ederim <gülüyor> Susuzuyor diye ben şimdi bakacağım. Bir baksana Oktay ona. Bakıyorum abi hemen. Susuzuyor, liriks diye gir. Susuzuyor. Lyrics. <gülüyor> liriks. Hatice çıktı. O değil. <gülüyor> Arif O değil. O da değil. Vay Allah Oktay. Şarkı sözleri. Eğil bir yol öpeyim. Kaşların arasından. Taşların. Su sızıyor Taşların arasından. Vallahi. Tamam taşların arasından. Bir arasına. başka geceyle başladık. Şey, şeyle. Geçirdim, canan kumbasar mıyım? Onunla devam, <gülüyor> devam. ediyoruz. Su sızıyor sızıyor taşların arasından eğil eğil öpeyim kaşların arasından oğlan mavilim oğlan sözünü de kavilim oğlan Ha sözüne de kavilim yani. Enişte işte bana hışt <gülüyor> <gülüyor> dedi yalan aslanım yalan derenin kenarında Tamam canım anlaşıldı orada anı... yeterli oğlan Abi daha çok uzun işte hışt diyor orada? Enişte işte hışt diyor hışt dikkat edersen. Ne hışt dedi işte demiyor. Pis Yöresel yerim. olarak hışt dediği yerlerde <gülüyor> hışt var. Enişte işte işte. Ne yaptın diyor ya? Ne yaptın, ne yapın, ne yaptın, ne yapın diyor yani. Pis Bana enişte. bir enişteden bir hazırlık geliyor gibi. Valla bence enişte. de o öyle. Masum bir hiçte benzemiyor. Oktay. Enişte vallahi şey çıktı. Yaman çıktı. Hı. Enişte Yaman çıktı. Türkü'nün bir baş. Olan şey. mavi limo olan sözüne de kavilim. Yani kavil. burada ne diyor Oktay? Kaviletmekten. Kaviletmekten. Kavlet. burada gel. bu arada biz hep bu Türkü'nün bir kadın tarafından şey yapıldığını düşünüyoruz ama yazılığını bir evet. e, erkek tarafından da yazılmış olabilir. Zira sözlerin içinde şöyle bir şey geçiyor. Yok Diyetim o kadar anlamına... net bir şey. <gülüyor> yani evet bir de bir taraftan yani, da. Niye öyle düşünüyoruz bilmiyorum genelde. Kaşların hani... arasında öpmek isteyen kişinin erkek olması mantıklı. Enişte o zaman kaynı mı oluyor? Bunun kaynı benim dayım olur demiştim. <gülüyor> Yok <dayı>, şey teyzesinin <gülüyor> kocası oluyor. Gene eniştenin ha, Sen büyük mü ben erkek yani kız kardeşinin kocası diye düşünmüştüm. O enişte mi olur? Yok kız kardeşinin kocası enişten olur Ne yani? olur abi enişte. O olacak? ona enişten demez mi? Olur mu ya o kayın Hayır, birader o olabilir. Olur. Oo, siz ne ettiniz? Kayınço da demez. kayın Kayınbirader der. Tabii. Kayınço neydi? Kayınço iki kız kardeşim birbirleriyle olan kocalarının birbirlerine olan durumuna kayınço denir. Ona bacanak denir. Teşekkür Ona ederim. bacanak denir. İki kayınço kardeşin... şey denir. Pardon dur, dur Hayır işte olur işte kayınço. Demin söylediğim şey. Tutmayın küçük enişte <gülüyor> dediğimiz Bir daha söyleyemeyeceğim çünkü. Yani <gülüyor> <Vallahi> unuttum. <çok gülüyor> o yüzden yani bu bir erkeğin söylediği bir türkü de olabilir. Bak ne demiş? De derenin kenarında kalayladım akzanı. Aksanı dedin Aksam. aksamı olabilir Aksam. mi o? <gülüyor> Elektronik aksamı orada kalayladım. Kazanı mı acaba bu? Çünkü bu klavye hatası da olmuş olabilir. Benim olabilir abi. Ya. Yar senin yüzünden yedim Ramazanı. Kazanıdır o zaman. Kazandır çünkü doğrudur. Evet, demek erkek türküsü ya. Bu bir erkek türküsü oldu şu anda açıklanıyor. Şu an eniştenin kez. hış demesi ne yaptın anlamında ne yaptın aslanım naptın, napan, naptın. nasıl diyor küçük enişte diye orada ona sorgusu oğlan mavili mi oğlan buralar aynı sözüne de kavi her gün her gün hep yanımda baktım baktım doyamadım sana yolunu kolladım elini salladım burası bir... başka bir türkiye mi geçti yok aynı türkünün Soket sırası aynı. bir kere gülüşüne aşık oldum sana Açıyorsun saçıyorsun. Bu da herhalde Türk'ün bir sürü uyduralım kısmı. serbest kısmı orada. Bu Onu bunu bilmem isyanım sana vermedin Onu <gülüyor> bunu, bunu aşkına... bilmem isyanım sana Öyle diye bir şey yok. Ona bunu bilmem isyanım sana. Vermedin aşkını bir kere bana. Devamı abi bu. Abi devamı yok ya. bunun. Zorla zor. şimdi dinlettireceksiniz zor bana ya. Valla dinlettirme ben ya sabah hiç sabah. Ben bunu bilmiyorum ya. Valla ben de bilmiyorum o kadar. Biz bilmiyorsak yoktur. Bu herhalde enişte karıştı şeye. Fush dedikten sonra tamam, Fush ben... demiyor Egeciğim, Xush diyor Xush Xush çıkan değişik sesler <gülüyor> Sesler Vallahi çok ayıp ya Teşekkürler İyi tebrik de. ediyoruz o zaman krallığıta Kraliyet Vallahi şey olsun Ne oldu Mutlu olmuş mu Kraliçe Kraliçe Kraliçe mutlu olmuş Bir de bu arada e, heli amca önceki gün elinde mavi bir oyuncak ayıyla görüntülenince ha, tamam, tamam demiş tam tamam gitti Ağmen. Ağmen. Ağmen. Ağzından Kapat, hem de... Tamam Em Oyuncak ayığı da torbaya koymadan bahçede yürüdü diyor Gösteri gösteri getirmiş Olay olmuş e bu durumda William mı Fışt diyen adam oluyor? Enişte. Hayır onlara da eniştelik şeyi yok ya. Ya enişte de değil yok ya mu? o. En... Amca ya. Şey düşes diyebilir enişte diye. Royal enişte evet işte ben öyle düşündüm. E Tabii Kate'in eniştesi yok. Kate'in ne eniştesi Kate olacak eniştesi, ya. Kate'in eniştesi şey. Kate onun yengesi. Şeyin kardeşi var ya. Yenge demiş yenge. kardeş kardeşi var ya. <gülüyor> yenge. Evet. Neydi adı kızcağızın? Aha o da güzelce mi bir kızdı po değil mi? Poppy. Poppy. Pippa. Bir... Onun e, kocası eniştesi olur. Yani bacana. William'ın <gülüyor> William bacana Catherine'in eniştesi oluyor yani. İyi, bunun içine dükü baronu falan karışmadı yoksa zor. zor Gece çıkılması hale gelecek. O zaman ben size teşekkür etsem ne yapsam bir şeyler yapayım size. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Ya, modern savalar devam ediyor sevgili sanat seferler. Espriler şakalar buyursunlar. Hmm, espriler şakalar gerçekten bir e, ne derler bazı olaylar bir şey kırılma noktasıdır. Ve ondan sonra her şey eskisi gibi olmaz ya. Ya da hiçbir şey hiçbir eskisi, şey eskisi, eskisi tam gibi Tam tersine. Ha. Tam tersine hiçbir şey eskisi gibi olmaz. 360 derece dönmesi gibi diyorsun değil mi Ege? Olayların bir anda adamın 360 derece tam tersine dönmesi gibi. Bu ev 9 senede iyi mezun olmuş gene ya. <gülüyor> Diğer canı öyle tanımlıyorlar. 180 diyen bir tane adam'a rastlaması ki 360 derece tam dönüş. İleri görüşlü bir abim 540 demişti benim bir gün. Vay <gülüyor> <Bayağı nasıl> Çok <gülüyor> etkilenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sohbette oluyor bazen. Olur. Yani böyle bir ters dönüyor sonra sana katılıyor. Sonra giden ters dönüyor. 540, 540 derece 540'a giden ne adamlar gözüktü. Şimdi bugüne kadar düğün sezonu da açılıyor. Bugüne kadar pek çok insan... <gülüyor> düğünler e, yaptı. Ya düğünler yaptı ve düğünlerde çağrılacak insanlar şöyle belirlenir. Biz de onların bilmem ne düğüne gittik. Onları çağırmamız lazım. İşte Raziye halıları çağırmanız lazım. Zira onların kızlarının düğüne gitmiştik. Yarım altın takmıştık. Onlar da muhakkak... Onları bir... kim tutuyor kaydını? Onlar abi şey genel şeyde Aile tutulur. Aile büyükleri mi tutar? Yani? Aile büyükleri değil. Devlet planlama teşkilatında böyle bir birim var. Onun altında tutuluyor. Şeyden giriyorsun. Depete e, mi? Depete mi fahir? E-Devlet e, e şifrenle girip öğrenebiliyorsun. Düğünde kiminin kim takmış? takmış diye onu öğrenebiliyorsun. Ya ben de diyorum bu E-Devlet şifresi ne işe yarıyor. Ya, çok faydalı bir şeymiş o zaman Tabii ki, bu. tabii ki. Oktay bunlar haybeye gidecek şeyler değil. Bunlar ekonomiye can katar. Bir de kayıt dışı ekonomi olmasın diye. Hep bunların kayıtları tutulur yani. Çok mantıklı ya. Yani var. şimdi bazı şeyler insanlar dalga geçiyor falan da. Hani bu düğünlerde... Takit töreni sırasında enişteden bir yarım altın falan diye bağıran adam var ya. Evet. Orada belki bir masada birisi kayıt tutuyor orada. Tamam. Ön muhasebesini yapıyor şeyin. onlar zaten excel dosyası olarak çıkıyor Egeciğim. Excel'in mucizeleri sadece mesela? bitmiyor. Yani en çok ıı, altın takılan aramızda galiba sen Ege. iki evet. çocuk sahibi insan olarak teşekkür ederim. Ee, ama e, bu fotoğraf olarak değil bir gerçek olarak söyleyeyim <gülüyor> işte. dinleyicilerimize söyleyeyim. Onu kutularını biz başka bir mahallede çöpe atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kimse de eve gelip şey yapmasın. <gülüyor> Hangi nerede oturduğun belli olmuyor. Evet. Satınlıyor musunuz kiminle taktığını? Yok ben hiç hatırlamıyorum. Birinin tutması lazımdı yani onu. Tutan var mı peki sizin aile yok. aile büyükleri de dahil? Yok yani vallahi yok, hiç kimse tutmuyor ya, yani. Biz... Vallahi benim bildiğim hani burada O zaman e... boşuna mı takıyoruz yani biz ya? Hayır hayır yani şey Bunu bunu şey canım bunu sen baz alma. Bunun bu, bu, bu iş güzelliği. Daha doğrusu bunun iş bilmezliği. Bunun birisinin tutması Vallahi lazım. Lan, Önemli olmuş. Yoksa diyorum Oktay Excel dosyaları hazırlanıyor bununla ilgili ya. Excel dosyaları hazırlanıyor da. Hayır birini görmüş isim Hayır. veremiyor şu anda. Hayır şeyden tutulup böyle kayıt olarak kimin ne taktı? Açıkta kalanlar ve işte kesin emin olunanlar. Bazı emin olunmayan bu çeyreği kim taktı? Yarım taktıklarını söylüyorlardı doğru. böyle mi değil mi diye. Ben bunun tartışmalarına şahit olmuş bir insanım. Mesela ben şey de yaparım. Ya. Yani pek çok var. düğününde e, böyle tebriğinde taktığım altının şeyiyle ne derler e, çeyrek veya ile ilgili küçük bir not yazarak da onu iyice vurgu. Çünkü böyle bir sepete toplanıyor. Tabii tabii, tabii. Hepsinin küçük küçük keseleri oluyor ya orada evet. en son sayım sırasında çıkarılıyor falan ya. Şimdi kaynar gider orada sen tabii. yarım altın takmışsın. Kayıtlarda çeyrek diyor, görün taksan tak, tak, tak. çeyrek takar falan diyorlar mesela. Ben notumla yarım mı çeyrek mi onu esprili bir şekilde. <gülüyor> yani, Notunu belli ediyorsun. Benim, benim, ben biliyorum bana da esprisini yapmış bir adamdır sonuçta. Ben sende espri yapmıştım. Sen bana sana tam... en güzel espriyi sana <gülüyor> yapanı biliyoruz <gülüyor> da. Evet canım bana en güzel espriyi... Sana pek çok işe Soda şey şişesi taktılar lan bana düğünde lan dedim dikkat edersen ama soda şişesi takan adama Bence, da ne diyeyim yani. Allah, Şu Allah, fay... anda dinleyicilerimiz az bile dedi diyordur. Yani, yani, de lan, bile diyorlar. Bir yani. şey... Lan'ı çok doğru bir yerde kullandı. Teşekkür ederim. O adam lan'ı hak etmiyorsa kim lan'ı hak ediyordur kim bilemiyor. Kimdi o lan? Ya... Şimdi yani lan burada o adamı <gülüyor> Şimdi şey espri nedir bari. Oktay? Sana demiyorum bir lan. Işin, olan? Bak. Bir işin... Bir, bir işin gösteri... Bir işin gerçek şeyi vardır. Bir de onun yanında espriyle süslemek vardır. Doğru. Ama tek başına bir espri... Gerçekten böyle zamanlarda. O bir espri değil zaten sen onu yani şey yapma kibarlığından öyle söylüyorsun Hani böyle altın külçesi e şeklinde bir kutu. Kutunun içine de soda şişesi konmuş ki ağırlık yapsın diye. O o muydu altın külçesinin içinde ben şey zannettim öteki. Yok altın o külçesi. O benim şey. sonen sarı kabadayını <gülüyor> yapan o değil miydi o? O işte o, işte, o, o, soda, soda, şişesi o soda şişesiydi Oktay. Onu sen ne zaman açtın Fahir? Yalnız o soda şişesini sakladığımı da buradan belirtmek isterim. <gülüyor> o adam karşıma çıkmasın diyorsun yani. Yok <gülüyor> Yo, yeri gelir o soda şişesi lazım olur. Bir şey diyeceğim. Sen ne zaman açtın o kutuyu? Eve gelince mi? Ben hemen öyle bir espri olduğunu fark ettim. Ancak, hemen hemen mi açtın? Ya hemen açmadım tabii ki. Yani o da bir süre soda hemen şişesi. Hemen açıp oradaki çöpe atacaktın onu ya sen. Hayır. Veya başka bir mahalledeki <gülüyor> Yani Türkiye çünkü... <gülüyor> Veya depozitolu muydu şişe? Yok maalesef. Boştu değil ba mar Marka vermek istemiyor. Bir de boştu. Boştu mu? Ağırlık olmasın diye. Ben buradan... Pis e yani, Yine, pis yine pis evlenecek olanlar ya. vardır dinleyicilerimiz arasında. Hem de tam şimdi Mayıs, Haziran falan böyle... Geliyor geliyor sezon geldi. Sitelerde şey yapanlar, düğün hazırlıklarını yapanlar, ev yerleştirenler falan filan. Bence bir görevli de bu düğünde kimle taktı diye bir laptopla gider oraya. Laptopa da gerek yok. Artık... Hmm. Ay, tabletlerle. Götür tabletle bilgisayarına. Yani orada iki kişi olması lazım. 24 telefonda bile birisi tutarsın. Birisi tık tık tık diyeceksin. O kadar basit. Veya değil. kağıt kalemle tutsun, söyle bilgisayara yoksa. geçsin, mail atsın. Telefonun kamerasıyla çek. Ondan sonra en bak en güzeli bu olsun. Yani. Yani her telefonun bir kamerası var artık yani Yani onun. şuna bir kişiyi çakın yani bu işin başına. Nasıl bir şey, şoförümüz bu olacak, fotoğrafçımız bu olacak diye takıyı kim takip edecek? Zaten örnek teşkil edecek olay da buradan geliyor. Ee, bir damat davetli oldukları halde düğününe gelmeyen 80 kişiyi mahkemeye verdi. Daha önce bu 80 kişinin düğünlerine birer birer katıldığını ve para taktığını söyleyen damat kendini mağdur olarak görüyor. Bu nedenle taktığı paraların kendisine iade edilmesini istiyor. Ee, bu bir emsal niteliğindeki bir davadır. Eğer bu dava netleşirse bundan sonra onlar düşünsünler. Vallahi onlar düşünsünler dedim. 80 kişi çeyrek altından 20 tane tam altın ya. Ya hesapla 15 milyar para. Yani az para değil. 20 Aynen. tam altın 15 milyar ediyor mu? Yeter eder ya. Yani aşağı 5, e 5 yukarı 600 küsur desek. Şimdi düştü tabii bin. yani. 12 bin eski, eski, eski hesap seninki ama 12-10. 80 10. kişi gelmemiş. Kaç kişiyi davet etmiş bu adam da 80'i gelmemiş ya? Oktay yani. Nasıl bir evlilik yapmış? Gerçi millet, 80 nasıl bir, e, şey mi davetiye mi diye düşünüyoruz. 80, 80 kişi mi? 80 evet. kişi gelmemiş ama yani, yani onlara tek davet tek emmi. mi gelmedi? Çiftçilik mi gelmedi? Büyük bir düğün müydü herhalde? Masrafı da ona göre. Bir de şey de var anlaştığı yerle. Düşünün şey diyecek. Artı eksi 80 artı, diye bir şey yapamıyor. Artı eksi 80 olmaz. O 80 kişinin yemek parası da verildi. E 70 liradan onu da, onu e da diyeceğim, diyeceğim, düş... daha da pahalıya geliyor. Tabii. Tabii ama yani şeyi de düşersen masrafı da düşersen aslında demek ki o kadar şey değil. Yani işte bu emsal niteliğindeki dava sayesinde bundan sonra. ya herkes... de lüks düğün yapıyorsan mesela. Tabii işte onu diyorum. Yani lüks düğünde bir tane çeyrek altın geliyorsa anca adam parasını çıkarıyor. <gülüyor> çıkarıyor. <gülüyor> o da fakir kendi parasını çıkardı. Lütfen herkes kendine takılanı bilsin ona göre katılsın. Hiçbir şey olmasa oraya gönderimini yapsın. Böyle tatsızlıklarla uğraşmayalım. Gerçi bu dava sonuçlandı. Yargıya intikal etti. Çok fazla üstüne konuşamıyoruz ama bu sonuçlandığı zaman artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben bu arada genç çiftlere şey tavsiye ederim. Kır düğünü, mur düğünü falan bir şeyler var ya konsept düğünler. Evet. İtalyan mafya düğünü yapsınlar. Böyle şeyle dünyanın kalsın. en güzel düğünü ya. Böyle blok paraları şey evet, yapsak, hiç altınla falan uğraşmadık. Hiç. Çünkü kayıp oluyor oradan. Alana da, şeye, satana da kayıp oluyor. Ve oradaki spor çantada hiç olmazsa bir anlamını bulur. Çok güzel olur İtalyan mafya düğünü. Herkes takım elbisesi şık şık. Abi güzel güzel işte... blok blok paraları veriyorlar. Gelenlere çok şey olur ya. Pahalı ne? bir tema yani o. Ne diyorum altın ne? şey alacak. Orada Alt. da, da bozduğunu blok Alt. yapar. Altın alacağına ne alacak? Yani bir... Para bozulacak. Şey beşlik, beşlik yapması lazım deste olması için. Oktay'cığım sen de mafya düğünü deyince o illa blok para gelecek diye bir şey yok. Nakit olarak verirsin. Arada evet. altından bozdurulması sırasındaki şey kaybe gitsin. Şimdi bu adam altını alıyor atıyorum 620 liraya alıyor. Sen onu satıyorsun 600 liraya. E, ne oldu aradaki 20 lira? 20 kimseye, bir kimseye bir faydası yok. Kimseye bir faydası yok. O 20 liralarla neler yapılır? İşte yani Aradaki işçilik kazandı. <gülüyor> Yani şu da olabilir. Arada darpane kazandı Oktay. Çünkü Türkiye'de de yani bizim adetlerimizde de nakit para alışverişi var ama onun için damadın oynaması gerekiyor. Şimdi damadın oynaması performans gerekiyor. şalla gezmesi gerekiyor. Onu sistemi tam değiştirelim ya. İlla üstüne takılacak kadar bir şey olmasın. Büşra Hanım mesela şey demiş. Düğün kameraları ne işe yarıyor? Tek tek çekiyorlar kimlerden. Ama, ama uzak Oynaya çekiyorlar. Ne neymiş neyi çekiyorlar? Büşra Büşra uzak Hanım, çekiyorlar? cevabınızı aldınız herhalde. Uzak evet. çekiyor. Siz hiç evlenmediniz mi Büşra Hanım? Bir bakın yani. Buşra Orada Büşra kaç kişi? İki Büşra erkek, İki erkek bağırdı size Büşra Hanım. Üzle Radyo aracılığıyla. <gülüyor> yani lütfen. Düğün kameraları o değil. Bu arada Erdem Bey takip.com sitesi alınabilirdim. Takip Çok güzel site. Çok güzel. Buradan de. girişimcilere de yol gösteriyor. Ve düğün salonlarına şey anladım. zorunluluğu getirilsin. Nasıl futbol sahalarında şey oluyor ya bir sürü kameraların yeri var ve sabit HD özellikli şey. Doğru. Bunda da mesela şu kamera takip bilmem ne sırasında 5-6 açıdan neyin ne olduğu net bir şekilde... Bir Açılı tane yani. sabit güvenlik kamerası olur. Baldızı oraya oturtursun, keseyle ve torbayla. Ve Oradan çıkar çıkarır, takar. Bir de şey de olmalı. Bir bir, bir kamera şey de olması lazım abi, giriş çıkış kapısında. O çok önemli. Doğru, şekeri çünkü bol alanı var. Çünkü. Baldız kıyafetiyle başka biri çıkabilir. Bir baldız de şey yapabilir miyiz hocam? Dururken. Altınların biliyorsun, orada şey görünümlü, yarım görünümlü sekizde biriler falan var, biliyorsun. Onun için bir şey düşünüyorum ben. Böyle büyük bir ekran, Barco Vision mesela e, böyle mesela tam altın gibi görünüp sekizde biri olan şeyler değil mi? Evet. Takarken O böyle yanacak. Bütün bu. O bar koalizyonun çevresinde ampuller olacak kırmızı. Böyle bir dört bir tarafında kırmızı. O böyle takıldığı an o yanacak. Ve o bark vizyondan görünce. Şey. Kimin taktığı ne yapıldığı belli olacak. O Benim, gelen kişi de onu bilerek gelecek. Şöyle ben bir bunu, bunu, ben sistem, sistem aklıma geldi. Mesela güzel şeyler hazırlanabilir. Kağıttan e, kur, kurdele de olabilir mesela basit. Tam altın takana kırmızı. Yarıma mavi. Çeyreğe beyaz kurdele. Onları etmek basaltı. Onlar dans yani piste şakır şakır oynayan adama bir bakıyorsun çeyrek atmış. Ama tam altın da dadını, dadını ne, ne tam ne Beşi bir yerdelik oynayan adamlar var ya. Ona ne dicen? Geç 8. kullanamadın mı Ne dicen? Herkeslik ne taktığını bilirsin. Yani adam orada çeyrek altın taktığını herkes bilirse zaten kendini rahat bu adam oynayacağı yer mi fark Ne ben kadar anlamadım. ekmek o kadar köfte. Evet, oynayacağı yerleri ayırtıyor. Piste oynayacağı yer mi farklı? 1. Yani yoksa... sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf diye piste ayırıyorsun. <gülüyor> bu adam kolaybaşı <gülüyor> olmak <gülüyor> istiyor çeyrek altınla. Olur mu? Alaybaşı bir diyeceksin. Geç sonra ne sona ya canım? Ortalarda, Ortalarda bir yerde bulurum. Hiç takmayan da var sonuçta. <gülüyor> biz yani, <sizin> <gülüyor> e İşte biz yani gelemedik sonra ev giderken şey yapacağız falan filan diye. O lafa ne gidin. diyeceğiz Oktay ne abi? Şimdi işin değil de biz eve getireceğiz diye Senet. O lafa açıklayın da barko vizyonu şey yapacaksın abi. Ben e, madem et. Madem öyle diyorsun. Boş senet imza alsınlar zaman Kırmızı zaman. lambaların <gülüyor> yanmasını şey yapacaksın. Bilerek geleceksin. Veya yani. vadeli bir çek verebilir. Vadeli çek veren adamı da oraya yapacaksın. Veya mesela şey diye konuşan adamı da oraya yazsın. Oktay sen de oranın... Onu bir usula... kenere koy falan diye konuşan adam olursa mesela düğünde... Oranın sorumluluğunu çok arttırdın ya. Her şey oran or or nereyse bilmiyorum da. Küçük hiçbir şey takmayan adamdan daha şey o adam. Görünmesi lazım o sekiz... Ama De bazı adamlar var 8, mesela hiç takmadıkları Takmaması yani Düğünde bulunması yetecek adamlar da var Ben bir şey takmamasına bir şey demiyorum zaten Takmayabilir ha. Takacak bir şey, yönelik takacak bir şey yok evet. Tam altın gibi takıp Ondan sonra o gelinle damat eve gidiyor. Hayal kırıklığı bir açıyorlar bakıyorlar. 70 liralık bilezik takan var Oktay. Yani ben tutamıyorum. Dur. Fazla nefes alıp verme. Uçuyor bu diye bu, bu incelikte şey geliyor yani ondan sonra. sonra ya. Olay ondan sonra. Ondan sonra bu da mağdur olmuş. takıtakip.com bir tane kuyumcu danışman. Evet. Sen ben anlamayız isminle. Ya. Ben mesela şimdi çeyrek altını gördüğümde yanında yarım Sen yoksa... Sen da kaç anda... Düğününde takıldı, birinci yani çocukta takıldı, ikinci çocukta takıldı. Daha kaç çocuk olması lazım Ege? Mesela Atalya'ya taktı adam. Nice. Piste, lütfen Ben orada anlamsayam. Yalnız çok rahatsız oldum. Adile yeah. birinci çocuk, Selin'e ikinci çocuk dedim Fahri. Değerli misafirler lütfen piste bulayım. Boşaltın. Atalya'ya ataka Vedat Bey dans et. Oktay'cım Çil yavrusu gibi <gülüyor> karışacak. Kronolojik sıralamadan dolayı birinci ve ikinci diye şey yaptım. <gülüyor> ne bileyim yani bir, bir rahatsız oldum ben. Bir de, bir de Oktay'cım dedin üstüne. Bugün <gülüyor> ikinci kere. Hadi birincisini duymazlıktan geldim. E yani teniste de var. Birinci servis, ikinci servis diye bir şey var şimdi. Yani Doğru başka bir şey. Para takanı ne yapacağız demiş. <gülüyor> Paratakanın ne yapacağız? Onun hemen ama şimdi döviz takıyorsa... Şeyler olacak, baremler olacak. Barem mi? Aha. Bak çeyrek altı şeyin mesela 50 lira... 50 ila 100 lira arası. Evet ya. 100-200 arası. 200 üstü zaten. Lütfen 200 pisti üstü zaten. boşaltın. Boşaltın. Onları ayrı bağımsız. Hani altına göre mesela küçük altın. Mesela Kerem Bey bunu sormamış ama ben anlıyorum Kerem Bey'i sorup. Yani küçük altın takan adamla. Küçük altın değil, küçük enişte geliyor. Aklıma yapma Oktay. Tutmayın, <gülüyor> Tutmayın küçük enişteyi ya. <gülüyor> tamam, çeyrek altınla 200 lira takan adam pistlerde hangi kulvarda? Mesela 8. kulvarda 200 lira Oktar, mı duracak? Oktay, bu çember gibi düşün. Tamam. Şimdi o pist, çember düşünüyorum zaten. Pisti çember gibi düşün. Dış dart tahtası gibi. Nasıl tamam orada abi. bir buzay dedikleri yer var ya. Mesela orası... At lira, tam altın. Tam altın, 500 Beyaz euro. Eşya. 500 euro takan var. Oktay unutma ben senin düğününden biliyorum. 500 euro takan var ya. 500 euroyi ben gayri ihtiyari alkışlarım fark ettim. Onu ben merkeze <gülüyor> koymayacağım. Nereye koydum? 500 euro takan hakikaten. Yani. Ne kadar bir. Sırf ondan etkilenip benim de bir düğünde sekiz bu noktaya geldiğim şey var. Ben düğünümde 500 euro takıldıktan sonra 8-9 kere keyif dedim ya. <gülüyor> Düşün yani. Gerçi bundan 9 sene 8-9 sene önce. Ki diğerine... o zamanın parasıyla 500 euro. <gülüyor> Zamanın eurosuyla 500 lira takınca keyifler ola falan gibi yerli yersiz kullandım. Keyif, keyif. Onu merkeze Kaç koy. Kaç turist orada ilk defa 500 euro gördü ya. Tabii ya. Tabii Ayvalıktan geldi turistler <gülüyor> görmeye. Burada 500 euro varmış abi diye. Oktay'da ne 500 eurosu abisin diye. <gülüyor> Çünkü ben onu böyle bir sembolik bir şey zannetmiştim. Ne ne olacak şimdi siz benim soruma cevap vermediniz mi? Merkezden, Bu, uzay, merkez, uzay dedinize, merkez, merkezden azından... dışa doğru ben çok net soruyorum. Çeyrek altın nerede? 200 lira nerede? Abi tamam sana 3 bar bir sistem yapıyoruz. Çeyrek altın en dışta. barem en dış. sistemi daha önce konuşmuştuk. En dışta hiçbir şey En şey dış halkada. En dış halkada hiçbir şey takma. O köşelere gelenlere de oraya. Hı -hı. İlk halka çeyrekçiler, ikinci halka yarımcılar, orta, tam altın ve daha üstü. üst üst seviye baremde olanlar. Ve 500 euro biliyorsun bugün bir para. Tam ortanın üstünde bence bir platform da olabilir. Mesela Piramid, ortada tabii. şey var ne derler tam altın takanlar onlardan bir adım üstü atalira ve nakit. Rambler. Twitter'dan sormak bir zorunda Bir şey sorabilir miyim? Soruyu mi Twitter'dan sormak zorunda bırakıyorsun. Mesela adam şey taktı. Trabzon işi burma bilezik taktı. Affedersin. Onu helikopterle. Ne helikopterli? O damadın tepesinde bitirecek. Omuzlarda. O adamı omuzdan indirmeyeceksin. Ben yine de hiçbir şey takmayan adamın da o tam ortada yani hak Bir diyor. kişi, iki kişi hiçbir şey takmayanında oradan olması gerektiğini düşünüyorum. Kontenjan var. Evet. Yani o bu, tip. Bu da biraz güzel oynayan birisi olabilir. Hayır, hay, bu da bu, bu şey çolcu demokrasi, bu oktay demokrasi. Bu, bu dediği <gülüyor> benim çolcu demokrasilerini yanlış kullanıyorsun. Euro'nun doları üstünlüğü olacak mı demiş Sinan Bey? Euro her türlü doları da kuyumcu dolar. Kuyumcu abi da olacak bir tane de döviz bürosu şeyi olacak. şey olacak. Anlı kurlara göre mesela adamın o sırada taktığı dolar miktarı eurodan şey evet. oynuyor. Beyefendi dolar düştü hemen onu çekecek. Çünkü birisi mesela 150 dolar taktı evet. öbürü 210 euro taktı. Alışın, Ama şey 250 euro taktı öbürü 210 dolar taktı hadi buyur evet. hesaplamalar çıkır çıkır çıkır orada makineler Tabi, çalışsın Siz bir saniye kur yani. değişti sizi yer değiştirelim tak değiştirdim bitti gitti Sinan Bey homurdanmayla başlayan cevapları herhalde e, yerinize yani sizi tatmin etmiştir çünkü diye başladınız cevap verme <gülüyor> son bir soru var Erdem Bey'den geliyor Atalira takanla çeyrek altın takanın oyu bir mi demiş <gülüyor> oy ayrı bir şey oyların şey. hiçbir şey takmayanında oyu bir acaba oyun diyecekti de orada bir şey mi oldu oyun? oyunu bir mi anlamında kullandı büyük ihtimal. büyük ihtimalle <gülüyor> oyunu bir değil ama bir değil oyunu bir, bir değil, değil olur mu yerleri farklı bir kere tabi istediği figürü oyunları. çok güzel figür yapan bir şey takmamış adamda varsa bir beş dakika ortaya alınabilir çok teşekkür ederiz. Bu Şöyle bir şey de yapılabilir. Herkesin ilk başta e, şey tespiti e, ne derler ona? E, mal beyanı. Mal beyanı veya işte ne kadar şey var bu adamın ederine. İşte o servet miktarı. O servetine ha, çok, göre. Kimine bakıyorsun şey ki? Hayır, ha, hayır ha, şöyle. O güzel o, yüzde, o Yüzdelik birime bir şey göre. Abi. Hayır. Ser, mesela atıyorum. Şimdi adamın cebinde toplasan bin lira yok. Adam sana iki yüz liralık şey. Servetinin beşte birini sana veriyor Gene damat sırtı. Ha, öbürü gelmiş isterdim Milyon dolarlık. Atıyorum. Rahmi Koç geldi sana yarım taktı. Başımın üstünde yeri var. Rahmi Koç'un yarımı <gülüyor> herkesten. <Yani. gülüyor> ama evet doğru bak. Şimdi yani bütçesine göre taktığını da oranlayıp evet. ona göre, ona şey. göre adam şey. canını koymuş ortaya yani bir taneci jigyenim var gerekirse borç içinde yaşayayım 2 sene daha diyerek sana tam takmış Borç alıp sana çeyrek altın takmış Çeyrek altın Şimdi takmış ya adamı ne yapayım Öbürü gelmiş ne hemen... kadar parası var yarım takmış Ben hemen nine diyeceksin ona Kırmızı ışıklı barkovizyonuna yansıtırm <gülüyor> o Teşekkürler diye Thanks istek İngilizce Türkçe yazarım <gülüyor> önce thank you ondan sonra teşekkürler sonra bir daha thank you Öyle adamı çünkü yani... Öyle adam, can kurban oktay. Ve taşımak lazım. Hakikaten sırtta taşımak lazım. Evet düğün sezonu hazırlananlara umarız bir iki önemli fikirde yardımcı olmuşuzdur. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahı. 9.20 reklamı yok bu sevgili dinleyiciler. Bunun müjdesiyle karşınızdayız. Buyursunlar efendim. Fonla dönen adam. Vallahi. Az önce stüdyomuzdaydı. 10 saniye içerisinde iki ruh halini bir anda yaşadığı adam yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki değil ya. 3 3 4 ya. Yani. 540 derece döndü Aynen vallahi. En az 4 saydım. 540 derece farklı düşünüyorum şu anda. <gülüyor> Buyursunlar efendim. Evet. Kapayın çeninizi diye bağırmış Helen Mirim. Kapayın çenizi, çenizi, babayınızın. Nasıl bir konuşma Yani Helen Mirim biliyorsunuz. Helen Mirim, e, Mirim, Helen. Pek sevdiğimiz bir kadın. Evet. Ama e, artık Buram'a geldi demiş. Buram'a geldi derken. Getirdiler kadını, delirttiler kadın. Boğazını göstermiş. Yani böyle burasını göstermiş. Orada bir kafalar karışmış. Ne, ne oldu? Ne ya yaptılar? Ya şöyle gibi. olmuş. E, Londra'da tam e, böyle bir tiyatro oyunu sırasında. Artık sahnemi alacakmış yoksa sahneye çıkmadan önce mi olmuş bilmiyorum. Salonun dışından gürültü gelmiş. Ha. Biliyorsunuz Londra Sua gürültülü. Fuayeden mi? Tabii bir Yok ya sokaktan. Ha. Sokağa çıkmış bağırmış. Gösteri yapan bir vurmalı grubuymuş. Tam o sırada böyle işte vurmalı çalgılar varmış. Davullar falan böyle bir falan filan. Miller bir de şey değil mi? E, kraliçe oynadı. Sert ve taşlıya geçer. Kraliçe ağzına bağırdı bize diye düşündüm üçlerdir ya. Önüne gelen ilk davulcuyu e, ondan sonra başında tam da kraliçeyi oynuyormuş. Yani kraliçe Sahnede de oyun. mi kraliçe? Sahnede kraliçeyken dışarı çıkmış öyle. Terliklerle çıkmış. Kraliçe kostümüyle. <gülüyor> Derlikleriyle <gülüyor> çipatak tık tık böyle bağırıp gidip bağırıp çağırmış ya adama, davul çalan adama. Adam ne demiş? Biz de burada ekremizde izlemiş. Yani. Valla hiçbir şey diyememişler böyle bakmışlar. Öyle bir halim birin sana bağırsa valla ben de sesimi çıkarmam haklısınız efendim özür dilerim derim. Ben de elini ben de, öperim. Sana, elini sana öperim. bağırsa ben de sesimi çıkarmam fayr. Ve, haklısınız efendim derim. Ben de size Sana bağırsa abi. ben hemen devreye girerim. Far Sonuçta İngilizce konuşmak gerekiyor. Ben de alındı <gülüyor> yedek Ne detlisteme detlistem ama geçenlerde de gördüm. Maşallah sular seller gibi. Çatır çatır orada. Çatır çatır İngilizcesini konuşuyor. Ama orada şey diye bağırsa kardeşim ben bu tiyatroya dünya kadar para ödüyorum, kira alıyorum. Sen sokağa gelmişsin, show yapıyorsun. Bak stopaj falan filan bir şeyler bunun masrafı ne biliyor musun? Dakikası ee, para yazıyor. 3000 pound ben kira ödedim. Kaç paralık pound? adamsın Stopajı lan baş... sen noktasına geldin mi 3. dakikada? Yani o noktaya gelinir. <gülüyor> ve de İngilizce. Eski yüz mi diye ben şey yaparım. Sessizlik yani kesin bence. demiş. Valla çok sert bir konuşkuşa. Burada herhalde tiyatro yapmaya çalışıyoruz falan filan demiş. Yani demiş. <gülüyor> Ama. Abisine demişler ve orada hemen mahcup ol Özür dileriz diyerek. Beyler toparlanıyoruz diyerek. Bütün ekip. 500 kişilik vurmalı ekibi. Oradan hemen uzaklaşmış. Gibi dizilmişler <gülüyor> ve geri dönmüşler. Abi biraz bazen sert çıkmak lazım. Bir de yani. Helen yani birazcık sesini yükseltse... İngiltere'de şey olur yani. Olay olur yani yani etki, birinde, etkilidir yani. kar yağsa Ankara'da üşüyor. Abi bizim e, Ege biz bugün, bugün markete erken gideceğiz. Abi. Serbestim ben abicim. Sonuçta bize. ben de serbestim. Tamam madem serbest köşeye geçtim. Bir tek bağlı benim tamam abi. <gülüyor> bağlı benimle Bağlı benim. <gülüyor> Üniversitede e, biliyorsun. Kere daha <gülüyor> İki kere az gibi geldi bu üstümesine. <gülüyor> Buyurun. Ünivers tabii ki e, birer ne ayrı. Bilim İrfan Yuvası. Bilim mı? İrfan Yuvası. O ayrı da e, tabii ki bir ekol, bir sembol, bir şey, bir pek çok şeyin beşi üniversite. Rusya'nın Tambov şehrindeki Tambovsk Devlet Üniversitesi'nde de yönetim dediğimiz rektörlük ve öğrenci işleri. Ee, küfretmeyi yasakladı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerinin destek verdiği yasa çinleyenler ettikleri her küfür için bir rublelik para. Bu da ne zayıfmış ya. Parasıyla değil mi? Diye. 500 rubleyi verip yıllık şey ruble de çok fazla değil değil mi Oktay? Şimdi baya bir para konuştuk burada da ruble ne kadar? Hakikaten çok para konuştuk ya. Ruble bir ruble Rublen diye bir şekilde Dostoyevski romanı gibi geçsinler yürüyeceğim canım artık. Ya vallahi Rublen bunlar da euro şey bölgesine geçsinler. Rublenek hakikaten öyle. Hemen bakalım yanlış bir şey söyleyeyim bir Ruble mi? kaç para? 5 ru ruble bile yok cebimde. 1 ruble küfür başına ama şimdi pis herif demek ayrı onun değeri eğer 1 ruble ise İşte Şöyle iş paraya gelince adam en hafif küfürü bile etmiyor madem bunun parasını vereceğim en ağırını edelim. Yani. yani evet yani o bir şey var. Şerefsiz demek onun şeyi ayrı. Affedersiniz anaya bacıya da küfür ediyorlar onun da değeri 1 ruble mi? Parası aynıysa yani hiç durup dururken ağır küfür edecek adam parası da değil mi diyecek? Ne kadarmış Oktay 1 ruble? 1 ruble kaç Türk Lirası diye girdin bakıyorum oraya. <gülüyor> Vallahi bu ekran bir yere mi yansıyor nasıl gördünüz ya? Bir ruble e, ona Korku bakıyoruz. Korku şakamlardan bahsedeceğiz galiba sevgili dinleyiciler. İsterseniz yayınımızı buna bağlamayalım. Bağlamayalım. Bağlamayalım canım. Alalım. Yani neyse sonuçta e, para cezası bir ruble bence düşük bir miktar. Bir mi? Aa. Bin değil mi? Bir, bir ruble ya. Küfür başına bir ruble veriyorsun. Hemen onu rektörlüğe gidip yatırıyorsun öğrenci işlerine. Ne öğrenciler ne öğretmenler. Rusya'nın da ağzı bozuk herhalde ki. An böyle... üstünden mi hesaplanacak? Hı? yani o küfür yani umarım yanlış anlaşılmamıştır <gülüyor> an üstünden hesaplanma dediğim <gülüyor> şey yani mesela bir küfür anı yaşandı <gülüyor> evet. hay senin ben falan dedim o bir ruble mi yoksa hani böyle çok sinir. senin ben sinirli arka arkaya birkaç tane böyle için. şey mi yapacak bir İki falan gibi Sayaç gibi düşün tıkır Öyle tıkır mi? tıkır. Öyle mi yoksa e, o an için bir ruble mi? O an için bir ruble olursa o zaman oho Ege bununla değil bu bir teşvik eder. Teşvik eder doğru. Sonuçta insan parasını verdikten sonra bir şekilde karşılığını almak istiyor. Doğru. Bir tane başladıysa o zaman kombineye gider. E, Komba yapar hiç de hoş değil bir şeyi mücadele edelim derken bir akiz. E, Şülale e, paketi falan yapsınlar bari. Sülaleye küfür 5 ruble. 5 ruble ama istediğin kadar ediyorsun. İşte burada da işte tek bir sistem oturtmaya çalışırken şeyini düşünmüyorlar. Başını sonunu düşünmüyorlar. Bir küfür. Doğru. Hayır yani böyle paketler olsa insanlar o paketlerine göre. Bakın eskiden nasıl tele, e, telefon dünyası ne evet, kadar doğru. zordu. Şimdi işte kamu paketi var. Efendime söyleyeyim öğrenci o paketi var. Orada değişik paketler yapacak. Mesela 5000 SMS diyor. 5000 SMS yerine ne oldu? 5000 küfür edebiliyorsun. Güzel şey 10 ruble gibi bir fiyata. Bunları rahat rahat dile getirebiliyorsun. Öğrenci tabi parasal olarak da biraz sıkıntılı olduğu için onlar için daha ehven gibi geliyor bilmiyorum. Oktay hala Hayatımı bir şey. Lastiği rubli... bitirdiniz ya ruble karşılığı. <gülüyor> 0.05 diye bir şey var ya. 5 kuruşmuş. 5 kuruşmuş. Beş, evet 0.05 TL. Bu da yasak değil bence. Ödül gibi bir şey Ödül yani. Ödül gibi bir şey hakikaten. Vallahi Teşvik Herkes edelim. durumu. O... Cebinde bozuk var. Ağırlık yapıyor. Çık ortaya küfret. Ver personele Bozuk rahat rahat billah. Şahının yurusun pek eee... çok, çok kez cebimizde bozuk para varken küfür edesimiz gelmedi mi hepimizin? <gülüyor> Doğru ya onu hiç öyle öyle düşünmemiştim yani. <gülüyor> buyurun efendim buyurun efendim. oktay bey buyurun. Rubel de söylediğinize göre Rubel göre bir boşluğa düştüm. Ee, köpek balığı sırdı zafer işareti yaptı. Ee, ondan sonra İtalyan bakıcıya 23 bin sterlin. Ondan sonra ses hızını beş kat taşan e, şey. Bunlardan hangisine bakalım? Ses hızını beş kat taşan şey. <gülüyor> Neymişti? Çok merak ettim. <gülüyor> merak ettim Uçak. <gülüyor> Uçakmış. Valla ilk hemen aklıma geldi de oktay, söylemedim yani. Bu arada polis emniyet genel müdürlüğü uçak aldı biliyorsunuz değil mi? Aa ne için? Ee, marjinal gruplara müdahale ve olaylara müdahale için. Ne uçak? Ver bombası mı alçak? Valla öyle net bir şey yok. Çünkü toplu da atabilir nasıl böyle hani uçak, şey. Ama uçak alındı. Dün gördüm ben. tipi bir şey mi yoksa helikopterden halleceğim? mi? Helikopterden hallice. Bir dalış yapacak arkadaşlar. Puf puf puf puf şeyleri e yollayacak biber gazlarını. Valla güzel de bir uçak. Yani ulaşım amaçlı. Bak Oktay beğenmişsiniz. Yani uçak güzel de tabii yani sonuç olarak uçak dediğin şey yani bir elde dünyanın en barışçıl şeyi olabilirken başka bir elde. Doğru. Müthiş bir savaş makinesi de olabilir. O yüzden <gülüyor> yani uçağı öyle bakmak lazım. Dört dakikada 425 kilometre yol gidiyormuş bu ses hızını beş kata uçak. Dört dakikada. Dört dakikada 425 kilometre ne dakikada, ne oluyor? Yani çıksan, dakikada. Dakikada. Işte Ankara İzmir. 106 kilometre. Dakika. Dakikada 106 kilometre iyi. İyi yok da. Bayağı iyi. Bayağı, bayağı iyi. iyi bayağı Ama işte onu havaalanında bilmem nesiyle falan gelir dört hava şey, dakika falan, havada duruyorsun yine aynı şeye geliyor Yok yine 8 demiş. saat gibi bir şey olacak. <Gülüyor> Ee, tebrik ediyoruz kendisini bulanları. Ee, bir laf ve... edeceğim. Gene çok saçma ilk etapta şey diyeceğim. Gelenlere gülenlere teşekkürler mi bulanlara? <gülüyor> Hayır da yani şu uçakların <gülüyor> hava alanına inmesi kadar yavan bir şey yok. Yani bu uçak deyince hava alanıyla sınırlısın ya. O yüzden çok rahat değil. Helikopter daha şey o da uçak kadar hızlı gitmiyor. Evet. Ya her yere inmedikten sonra ne anladın uçak sahibi olmuyor. Tamam helikopterde her yere inmiyor sen de yani. E gene pist lazım değil tepeden lıp diye iniyor. Tepeden lıp diye iniyorsun pıt diye bırakıyor da kendini. Şimdi şey diye ki senin helikopterin olsa sen nereye ineceksin Ege? Hani oturduğun muhiti düşün. Radyonun önüne inerim mi? Her seferinde inerim. Helikopterle mi? Hı hı. Sticker lazım abi. İndikten sonra gösteririm. Niye canım? Otunun girişinde şey var. Hava savunma bataryaları var ya. Onlarla eğer sen stikersiz Batarya varsa, ben batarya olduğunu gibi hava yoluyla gelmedim. O bataryayı tepeden Oradan görüyorsunuz. Oradan direkt şey yapıyorlar. Ateş açarlar. Veya ya. helikopterin altında koyulur belki büyük bir stikker. Büyük bir Tepeden sim. bir bakar ha. O zaman da ama mi? indikten sonra bu helikopterin stikeri var mı diye göremez görevli. Mesela e, görevliyle ilgili bakıyorlar ya mesela. Bacakları sen... yüksek ya oğlum, Alttan kafayı sokacak. Bacakları yüksek dedi <gülüyor> Bir helikopter edilmiş en güzel iltifat. <gülüyor> yüksek Bacakları bacaklı. yüksek. Uzun bacaklı bir helikoptere sahibim. <gülüyor> mesela Türkçe'ye çevrilmiş bir cümle gibi durursa da. Hiç alakası yok. Bu arada lale devrine nazar değdirdik. Yapma Yemin ya. ediyorum Bitti lale devrine nazar değdirdik. Bitse keşke bitse. Yer çıkmış. Ney? Valla e, Dizi setinde küfürlü tokatlı kavga Yani çok sert şeyler olmuş Oyuncular birbirlerine girmişler Ne kadar ee, zamandır bu devam ediyor Bu işte bu dizilerin böyle bir sıkıntısı da var Belli bir aslında. doygunluğa gelmişsin. İlali devri çok uzun süredir ha, devam işte belli ediyor bir doygunluğa Arka gelmişti. sokaklardan uzun bizimkilerden kısa de Flash değil ya diziler Yani böyle bir A sınıfı diziler var ya Haberi haber olan bilmem ne olan evet. Oyuncuları yıldız olan bir de daha uzun yıllardır ekranda olan ama bir türlü böyle bir şey olmamış ya aradan sık sık kaynayıp giden diyelim yani şey gibi işte yer gök aşk ama lale devri çok uzun süredir yayında ve şey hiç ne bugüne kadar kardeş. böyle böyle bir şeyle gündeme gelmedi Bütün o yüzden yanmamışlar örnek yani. olduğu bir diziydi <gülüyor> keşke bizim de dostumuz lale devri gibi olsaydı diye. Lale Devri valla çok çok oyuncu geldi geçti Lale Devri'nden. Bir de orada şey vardır kademi kademi vardır bu işin. Var tabi. Devrecilik de... vardır o de dizide. Şimdi yani... diziye girmiş adam 5 sene önce 5 senedir oynuyor 6 aydır gelen adam orada bir şeyler söylüyor. Olmaz, herkes Zaten yerini iki, bilecek. iki tecrübeli, iki deneyimli oyuncu arasında bu gerilim çıktığı için ha. o anladığım kadarıyla başkasını. Tamamen devrecilikten açmış. çıkma. Devrecilikten işte bugün oyunculukta da devrecilik. Maalesef, maalesef. Kenan Bal ve Gül Onat, e, maalesef. kendilerini ama e, maalesef yönetmen şey demiş, "Devrecilik yok, geçmiş. rütbe esastır." demiş ama maalesef olmaz. Buraya bakarım demiş ya, buraya omuzlarını göstermiş. Hiç kimse bir şey anlamamış. <gülüyor> Geçmiş olsun, Geçmiş olsun Lale Devri'ne. Diyoruz, Vallahi, nazar, nazar diyoruz. Biz hep bunlar hep nazar. Umarız bir 10 sene daha Lale Devri'ne çocuklar çocuklar... Kamera bir, kayıtları incelenmiş karakola gitmişler. Hı -hı. Orada rahat olay olmuştur yani. yani sonra bir dizi açıdan, setinde kamera kaydı var mı? Bol. Kaç, kaç açıdan var ya? Bir açıdan değil, kaç açı. Cano'nun cano çekimlerini <gülüyor> götürün diye orada çimici bir şey... <gülüyor> bak bu şey oldu. Cano deyince bir içi... Cano değil ben, ben kaç açadan şey oldu. Hı. Nasıl Bak. yakaladınız onu ya? Ben... Bak ben onu ben Çok... kaçırmışım ha. <gülüyor> Çok rahatlamıştım ben onu söyledim. vurdum kaçtım. Dur kaçacağım. Dur kaçacağım. da bana bu <gülüyor> sevgi Ben size göğsümü siper ettim. dinleyicilerimize bir şey geçmesin diye. Vallahi o göz. Teşekkür ederim. Eridik gittik. Peki o zaman bir araştırmayı da bitirelim. E, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ayrı ülkede beslenme alışkanlıkları araştırması yapıldı. Araştırmaya göre ortalama bir Amerikalı aile genellikle ne yiyor olabilir? Müsli mi? Yok ya bak, normal Makarna şey plan. diye düşün. Makarna plan mı yer Amerikalı aile ya? Şey. Amerikalı gibi düşün ya ev gibi düşünme. Hmm. Ne yer? Amerika sen Amerikalı aile olsan ne yiyeceksin? Tavuk tavuk. Ya Allah'ım ya Amerikalı haso Amerikalı gibi düşün. Ne ne Haso Amerikalı, Paso Amerikalı. Evet. Apple Pie mı? Fire. <gülüyor> Bravo Oktay. Ya. E apple Pie mı? Apple Pie. Aç karnına apple, apple Pie. Apple Apple Pie. Hayır canım hamburger yiyor, pizza yiyor. Türk ailesinin mutfağındaysa ne ağır basıyor? Fasulye pilav. Bravo Egecim. Helal olsun sana. Bir de ne? doğru bak. de güzel. Ee, haftada 753 lirayla en çok Almanlar mutfak harcaması yaparken 753 lira nereye harcıyorlar anlamadım ki arkadaş bunlar da. Yani, Harcanır abi orada dilim dilim satılıyor meyve. Doğru. <gülüyor> Karpuzu falan hep dilimle alıyorsun abi. 1 euro 2 euro. Ee, maalesef Türk ailenin haftalık mutfak harcaması 219 lirada kaldı bunu arttıracağız. Arttıracağız evet. Ne yapacağız? Burada bütün ailelerin üstüne vazife düşüyor. Bizi bu artık bu e gitsinler kiraz alsınlar. Bitti gitti işte. Bir 5 kilo kiraz yapalım. al. 5 kilo kiraz al. Kilosu 80 liradan. Listede 400 de lira. lira birden arttın işte. Ya da antrikot alması. Antrikot alırsan hem uğraşmazsın çünkü 40 lira falan. Yani az, yani uğraşmazsın yani. Dikkat biraz da biraz da uğraşman gerekiyor. Kiraz'ın gerek yok. da antrikotun da fiyatı net, net bir şekilde biliniyor ne kadar. Birini güzel. çiğden yiyorsun diğerini pişirerek. Evet. Aynen abi diyoruz. Aynen abi. Evet. Ondan Afet sonra... olsun diyoruz. Neyse hadi o zaman, o zaman yeter ben biraz, biraz şarkılar çalayım çok vır vur yani. dır oldu yani çok iyi harcıyormuş ettici. yalnız Almanlar ya 753 lira Alman öyledir oktay vallahi iyi harcıyorlar Almanın en kötüsü Amerikalıların en iyisinden daha çok yer en kötü oh. en iyi biraz sonra açıklayacağız ne olur. modern sabahlar modern sabahlar Şimdi yaz sezonu geliyor herkes bir türlü bir diyetlerin peşinde falan filan herkes bir türlü işte fikirler ortaya koyuyor şu diyeti yapın bu diyeti yapayım yapayım derken yapın ancak en son gördüğüm şey yani bu, bu olmasın artık bu değil ileri nokta artık bu olmasın. Bacak kesme diyeti yok canım <gülüyor> orada baya kilo veriyorsunuz bayağı. 7 kilo ve de bir günde veriyorsunuz. Ya onun çok şeyi bacak değil de böyle üstten alıyorsun. Yani göbekten falan kesiyorsun. Ya emdirmeni. Ne mi? bir organını Lipın... kaybediyorsun. Ne bir organı kaybet. Sadece ya sadece yani bir açık yarayla dolaşıyorsun. Dolaşıyorsun. Mesela değil yani, yani, yani dar bir şey giyersin. Bir bir bikini onu... giyemezsin. Onu okudum ben. Onu iyi okumuşsun. O şey bu tatlı krizi geldiğinde ne o... yapacaksınız diye böyle bugün şeyler vardı. Ne yaparsınız tatlı, tatlı krizi geldiğinde? Kendinin insanın... şey yapacaksın. Bir aynan kayıt. Böyle bir kriz yok şımarıklıktan başka bir şey değil. değil. Hay, yersin istediğin kadar. Ondan sonra da şişkoluk krizi geldiği zaman ne yapacağını şaşırırsın diye kendini telkin edeceksin. Bak adam telkin metodu bulduk. Ne kadar faydalı. Ee, ama şey olmasın yani. Tatlı krizim geldi. Tatlı krizi geldiğinde ne yapmanız lazım? Hemen bir keçi boynuzu atın ağzınıza. Keçi boynuzu da yani e... Bu cevap mı yoksa? Yok işte bu öner öneriler Öneriler en güzel ceza. En güzel ceza. Tatlı krizi mi geldi? Al sana keseyim. At kes boynunuzu, ağzına hayattan soğuğu. <gülüyor> Ondan sonra böylece Bilmiyorum, her şey... Keçi boynuzu yediniz mi? En son ne zaman yediniz de dünyanın hakikaten bu kadar saçma sapan ben bir Ben yedim. Askerden yok. sonra yemiştim ben hemen. O askerden sonra bir insan boşluk şey oluyor ya. Boşlukta oluyor ya. ya. Boşlukta boşluk boşluk Kafa da ya. yani normal çalıştığı gibi çalışmıyor. Yok sen askerlik askerlik hiç çalışmıyor. Parti olarak keçi boynuzu partisi mi verdin? Evden? Tabii keçi boynuzu partisi vardı. Festival vardı. Festivale gitmiştim ben. Keçi boynuzu festivali. Böyle bir kale gibi bir yerden. Kale de değil, taş. Yüksek bir taşın üstünden keçi boynuzu atılıyor. Bir de o hafif ya. Kimseye <gülüyor> acıtmıyor, şey yapmıyor. O tipi festivale gitmiştim, orada yemiştim. Yani bu dünyanın... En son. E, hakikaten en saçma sen, sapan... Ne <gülüyor> Dede, Ege, sen nerede, ne zaman yemiştin? Ben yemiştim? keçi yemedim ama bir kere ayakkabı yemiştim. Aynı herhalde. 3 <gülüyor> aşağı 5 kere. Bir de harcadığın enerji yediğin şeyin enerjisinden daha bunu fazla. Bunu mu yiyorsun? Kenarındaki böyle bir şeyini mi yiyorsun? Ya onun içinde böyle balımsı bir şey var güya. Çekirdek çok. mi? Yani böyle şeyin içinde böyle tatlı bir yani nasıl diyeyim sana çok cüz'i evet. miktarda tatlı bir tamam. şey var içerisinde. Reçine gibi. Reçine gibi. Ha, evet. Ne kadar güzel. O koca e, Onu ayak boyunlu. Yarmıyorsun canım. Kem kem kemirerek yiyorsun. O esnada da o reçineyi de yemiş oluyorsun. Bu Ama işte yemeyebilirsin mi? fahir. O senin dil yeteneğini kalmış pardon Oktay 5'ini <gülüyor> Ege'ciğim döneceğim ben sana dil yeteneği dedim sen, onu bir hiç onu bir açar mısın <gülüyor> onu sen böyle hap diye ısırırsan yani kibar Zaten... yiyeceksin keçi boynuzu deyince yani tamam boynuzu... keçi boynuzu öyle kibar ve kolay yenen bir şey değil kibarı bıraktım kolay yenmeyen bir şeyin Şimdi kibar bunlar yenme durumu yok boyun yani. yargılardan kurtu farir keçi, yani keçi boynuzu kibar. isminden de anlaşılacağı gibi yani ismi boynuz insan ağzına değil hayvan ağzı keçi at evet. mesela bir at çok rahat yer ve, ve hoşuna da gider. Ne kadar güzel. Deve Bayılır deve onu. Ama sen bir deve değilsin, bir keçi değilsin, bir ben insan. <gülüyor> sen insansın. <gülüyor> Önce keçi insan. boynuzu insanı insanlığını hatırlatan güzel şeylerden. Ben ne yapıyorum ya? Ben insanım. Çok onurlu bir varlığım diye şey yapabilirsin, atabilirsin bir kere. Doğru söylüyorsun. Git baklamaya. Ya evet ne kadar güzel bir diş baklava falan diye İnsanla söylese... katırı birbirinden ayıran en önemli şey Baklava keçi yiyebilmesi boynuzunu gösterip baklavaya razı etmek derler işte buna Hani demin tatlıyı uzak durun diyordunuz evet. Hani nerede nerede kaldı <gülüyor> Bak gördün mü keçi boynuzunu Adam iyice tatlıdan uzak duruyor Ne 30, kadar güzel 360 öneriymiş 360 derece döndü bir anda 360 <gülüyor> derece döndü ya <gülüyor> Artık bir doğru, anda Doğru da 360'dan vurmayacağım ya Bir anda 770 60 derece 60-70 döndü adam 720 derece döndü döner dolaşır sana gelir Oktay. Evet yani e, lütfen e, diyetimizi yapalım tamam dikkat edelim yediğimize içtiğimize de bu kadar saçma sapan şeyleri de bünyemize sokmayalım zarar. Yarın öbür gün bunun hesabını sorarlar. Birileri sormazsa ben gelir hesabını söylerim. Hayır onu cuma günü konuşalım mı? Bedenine verdiğin zararın hesabını sorulmaz. Evet ya hocam o çok güzel konuyu getirdin. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Cuma günü bu konuyu <gülüyor> bu konuyu. Cuma evet. günü bunu konuşalım. Cuma günü. yarın öbür gün dediğin Sen dedin değil mi? Yarın, yarın öbür, öbür gün. Günde... Yoksa siz, sen mi dedin? Dediğin? Ben dedim hocam ben. <gülüyor> İki kişisiniz Ben uzun sessizim ya. <gülüyor> yarın öbür gün de hasaletimden sevgili dinleyiciler. Teşekkürler. <gülüyor> programa asil bir hava katmak için bir sessizlik yarattığımız iyi oldu <gülüyor> bu cümle programı bitiren cümleymiş keşke başında etseymişsin hiç, hiç bunları konuşmadan önce programımızın son dakikaları. Çok önemli bir şey varsa? Çok önemli bir şey yok. İşte yeni aşklar. Geçen gün bahsettiğimiz e, Aslı Tan Doğan ve ve şey, Teoman Kumbar Acıbaşı. kim bunlar demiştik. Onlar hı hı. E, ayrılmış 8 yıl sene sonra diye 8 senelik aşk. 8 günde yeni aşk gibi bir şeylerle. Hadi canım. İşte tatil sezonu falanlar filanlar. Çeşmede. Tatil sezonu değil. Şu anda <gülüyor> ucuzcu sezonu gibi geliyor bana. Değil mi? Yani şu anda ucuzcu sezonu değil mi? Tatil sezonu gelmedi. Mi? Ucuzcu sezonu içimizi İçimizi rahatlatabiliriz Tabii yani. Ucuzcu... Tabii böyle aslanlar gibi tatil yapıyor değil mi? Daha öyle zamanı yok Mayısın başındayız ne tatil Şehirfırsatı.com'dan aldıkları tatillerle gazeteleri <gülüyor> çıkıyor insanlar Vallahi bravo Vallahi bakıyorum etrafta başka adam da yok yani 3-5 kişiler öyle Açık bir şekilde çok sakin katıldık. oluyor falan Bunlar kendimizi kandırmayalım çok sakin oluyor Keşme keşten uzak Efendim en güzel zamanı mesela şeydi ama şimdi Antalya'nın en güzel zaman en ucuz zamanı diyelim. Evet. Odun da ayrı bir güzelliği var tabii Yani ki. ucuz hallediyoruz gene aynı işimizi. Az kişi. Bir ay daha beklesinler. Şeyin çok Uludağ'ın en güzel zamanları geliyor. <gülüyor> Hayır yüzünü görmesem güzel bir radyo programı yapıyorlar. Şov, şov, şov <gülüyor> yapıyorlar diyeceğim ama yüzünü görüyorum. Ve sevgili dinleyicilerimizin şunu söylemek istiyorum. Gerçekten o kadar mutlu oldu ki bu fikirle. Nasıl <gülüyor> bir kıskançlık mıdır nedir bu yani? Yani kıskançlık oktay. Yok, yok, Affedersin yok bir saniye. Ben de etme, yani... 500 lira veririm, Orada, 600 yani... lira para veririm. Bir hafta tatil yaparım. O yani bir ay mı, oktay? sonra... Ya işte sıkı ortasında sıkıyor. yap Şu anda hala sıkı sıkıya tutunmuş, sarılmış. İçine sokası gelmiş. Vallahi gibi, kimse yani. beni bu fikirden ayıramaz. Ucuzculuk yapmayalım lütfen. Çok sevilmiyor. Hani ucuzculuk yapıyorsak <gülüyor> da ucuzculuk yapıyoruz diyelim. Çok nezih oluyor, çok şey oluyor ha, evet, böyle, kendini kandırma. Efendim falan filan. Tatilin bir, maksadı ne? nezihlik mi? Yine Yoksa... de iyi tatiller diyelim biz ya. Paul ile ilgili bir haber var. Bir onu da verelim hızlıca bugün müdahale. Son haber olarak. Lütfen çok beni zor durumda bırakırsın. Hemen onu hızlıca Beni verelim abi. çok zor dönemde bırakırsın On, abi. Onu, e, lütfen hemen alalım. Abi hemen veriyorum. E, e, Beatles'ın eski üyesi ve yaşayan üyesi. pop diye geçer. Toparlayabilir miyim? Abi hemen veriyorum. E, bugüne kadar hiç çalınmamış Beatles şarkılarını söyleyeceğim. Ve hiç benden duymadığınız şarkıları duyacaksınız diyerek bir e, konser vermiştim. Yalan benim. söyleyeceğim. Hiç çalınmamış Beatles şarkısı mı kaldı? Anladım, hayret bir şey. Beatles, Beatles şarkısı, bu, bu kadar şarkısı ve seni yakala... Beatles şarkısı olmayan şarkılardı. Şey Yeni Şarkı kardeşim sonuçta ben Beatles değil miyim diye bize yuturacak. Onu diyecektim işte yani Beatles şarkısıyım Sen ben. mi Beatles'sın? Yalancı şimdi. olacak kadar uzun ömürlü değilim diye de eklemeyeceksin. Hatta sana. böyle bir şey için Ringo bence ürükmüştür. Çünkü tek ispatlayabilecek kişi Ringo. Ringo, Ringo. Beatles şarkısı değildir. Ben Beatles'daydı iken böyle bir şarkımız yok diyebilecek adamı. Onu keserse. Bitti gitti abi. Takır takır her Onu bekliyor Beatles zaten şarkısı. ben sana söyleyeyim onu bekliyor. Ringo kaçıyormuş ama. Korkunç Bekleyin, günler bizi bekliyor şeyin. sevgili dinleyiciler. Şöyle bir disco şarkısıyla neşemizi bulalım bakalım. da... ...salı gününe bir kez daha umutla devam edelim. Bir gün mükemmel bir gün olacak...